Desteği için Açık Radyo dinleyicisı Esat Boz Yildi teşekkür ederiz. Merhaba Ali hoş geldin teşekkürler.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 her konuda bir daha birbirleriyle zıt karşıtlık içerisinde iki düşünür iki mimar düşünür diyelim. Evet mimar düşünür evet. gayet uygun olur ikisi. Bilge mimar. Evet. Ne kadar tartışılsa da düşünceleri aşılmış oldu da söylenebilir. Ama bir 120. Yüz, yüzyıla damgasını vurmuş iki isim gerçekten de. Onların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 Losun söyledikleri ise tam dersi. O e, mahremiyeti koruyan bir şey olarak kabul ediyor. Süs hiç sevmiyor. Suse acayip bir eleştirisi var. Evet, minimalist değil mi? Müthiş bir minimalist. Evet. Yani, e, cinsiyetçi de aslında. Süs kadınlara özgü. <gülüyor> Süs insanı her şeyi binayı da süslerseniz mimari meta.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 Kültürlü bir insan daha da ileri gidiyor. Hani bunları biraz anladık ama kültürlü bir insan pencereden bakmaz dediğinde de biraz şey aşırıya kaçmış <gülüyor> iç mekanlarında yaşar. Yani binanın dışı, binanın yüzeyi, bir evin yüzeyi orada kişiler ikamet ediyorlar misaleler.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 bir binanın içerisinde oturan kişi, az önce söyledim, Le Corbusier'e dayanarak söyledim, görüntü hiçbir zaman yakalanamaz, sabitlenmez. Ama barok mimar öyle değildir. Her şey taş gibi, her şey donmuş, orada evet. yerinden kımıldamaz. Kımıldım. Orada taşlar vardır. Kesilmiş taşlar var Özenle kesilmiş taşlar. Onlar kımıldamaz. Oradan baktığındaki dünya da zaten çok kımıldamaz. Hareketli değil. Modern bina öyle değil. Ama burada tabii Le Corbusier'in mimarisi de biraz açılmış gibi... ...endüstriyle çok birlikte yapıyor. Kitlesel üretim olarak düşünüyor. Evlerin üretimi. Yani en lüks evler dahi biraz sosyal konuk gibi oluyor onun için...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 Tartışmada bırakmak ve açmak öylece yani çok ama iç açı, yani zihin açıcı bir tartışma evet, bu. Sadece mimarlıkla ilgili değil, çünkü albiyle ilgili bir şey. İletişim tamam. orga, iletişim araçlarının kullanılmasıyla, fotoğrafla, sinemayla, yani modern insanın yaşayış biçimiyle ilgili bir şey. Ve Şimdi. bir de yani şehirle kır arasındaki şeyi de değiştirmesi açısından, e, yani ona bakışı da ve bu bana şeyi de hatırlatıyor yeni.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 Mimar öyle tabii formsuz amorf bir şey olamaz yani bir bina yapmak bir inşa bir inşaada bulunmak ama belirli bir formada gelemiyor yani tanımlanamaz bir şeyi var ele avuca sığmaz bir şey var teorilerinde de görüşlerinde de modern şehir yaşantısında da öyle. evet.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 Best Time Paradise dinledik. Bu Stevie Wonder'ın da ünlü şarkısının bir parlak yorumu. Patey Smith'den geldi. Evet, Cuma'da Adamlar programı 94.9 ve Açık Radyo'da Halil Turhanlı ile Ömer Madra ben Şey üzerinde biraz mi mimari ve şehircilik konularına da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 Orada oturan da aynı zamanda dışarıya bakmayacak. Öyle var, varsayıyorsun. Evet. Ee, korbüjeninki tam tersi. Ee, evet bu ikisi arasındaki kamusal ile özel olan arasındaki ve iç ve dış arasındaki o sınır çizgisi belirsizleşmiştir. Bura, buna da uyum sağlaması gerekiyor mimarinin e, deme, demek getiriyor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 Bazen çok özel arkadaşlarımla e-mail e e falan tarken hiç büyük harf kullanmıyorum. Hepsini küçük harf. E-comics <gülüyor> evet, gibi. Evet. Onu, o da hiç tam aksine hiç büyük harf kullanmaz biliyorsun. Evet. Onun şiirlerinde. Ben de o tip bir şey Yani Rahatsız ediyor. Gözü rahatsız ediyor. Ben olarak görmüyorum ama Adolf evet. Lawson bu görüşünden sonra daha başka da bakabilirim. Evet ben de öyle. <gülüyor> bir de yani dekorasyonu falan da hiç sevmediğini söylemiştik. Mimani...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 Yani bu yüzden de e, dekorasyon süs olan e, bunlar. Mimarlı sanat eseri olmaktan çıkaran şeylerdir dekorasyon. Hatta biraz homofobik bir şey de var. Zamanın bazı dekoratörlerine, iç mimarlarına karşı süsün efemine olduğunu söylüyor. Loss, mesela bugün tüyler ürperci şeyler bunlar <gülüyor> söyledikleri şeyler, yazdıkları. Saçma da görülebilir. İnsanları öfkelendirebilir de. Ama süs, süsü o kadar karşı ki bunları söyleyebiliyor süsü, e, şey, sadelik Acaba Rokoko dönemini, Barok dönemi nasıl karşılıyor? Evet, yani okumadım. E, Herhalde altında... midesi bulanıyordur yani. Evet, e, pencere, mesela pencerelerin de bakılma, bakılmasının ön, karşı çıkması dışarıda tüketilir, tüketilir bir dünya var. Yani kültürlü bir adam tüketilir, bir tüketici oluyorsun.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 insanı da şok ettiği, et, yeniliklerin geldiği bir şehir. Yeni buluşların olduğu bir şehir. Burada bir form arayışı var şeyde de. E, e, e, Losta'da. Yani ne kadar süste karşı çıksa dedi, bir, bir, bir biçim arayışı var. Ama onu peşinde. E, bir de tabii Beatrice Colomina'nın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 Mesela eee Karl demin aklıma geldi. Gazetelerin artık e, insanları bilgilendirmekten ziyade enform, enformasyon verdiğini söylüyor. Enformasyon sadece bir olayı saptamak, bir şey söylemek. Es, o bilekte şey de var. Walter Benjamin'de de var. İlk gazeteciler e, olayları kapsarlardı, coverage anlatırdı kendi. Bu bir ilk baştaki o gazetecilik ki Gabriel Tart e, kamuoyunun doğuşuyla gazetelerin çıkışı arasındaki o müthiş bağlantıyı saptar söyler, hatırlatır, vur altını çizer. Gerçekten de bilgilenen, tartışan kamuoyunun oluşmasında gazeteler çok etkili. Ama 20. yüzyıl başlarında Viyana'da gazetelerden bir yakını var. Artık gazeteler sadece bir olayı saptıyorlar, çok kısa olarak enformasyon veriyorlar. Bunu yapmakta maskelemektir diyor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 Gazetelerin çıkışıyla, halkı bilinçlendirmeleriyle e, sadece enformasyon ileten, belirli olayları saptayan ve bazı olayları dışta bırakan. Evet, şimdi artık enformasyon bile e, vermekten, e, imtina evet. eden, kaçınan ve maskeleyen, maskeleyen hatta durumlara da geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yani. maskelemeyi, pardon sözünü <gülüyor> kestim, maskelemeyi Karl Cross e, 20. yüzyıl başlarında saptıyor.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 İnsanlar gazete böyle de haber almak istiyorlar. Böyle, evet, zaten ona bile tahammül edemeyip sonunda hepsini yasaklıyorlar. Evet. Bütün yazdığı gazeteler, yani dünya yani gel gelen dünya savaşına da karşı çıktığı için evet. ve kendi hükümetinin ne kadar ortak olduğunu ortaya koyduğu için artık hiçbir şey basmıyor. Boş basıyor onu bile yasaklıyorlar. Evet. Yani. <gülüyor> Çünkü bu biraz da yani maskelemeye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 Evet. Yani şunu giyerseniz <gülüyor> siz hemen fark, <gülüyor> fark ediyorsunuz. <gülüyor> Cüzdanınızda bir şey de bir kredi kartı da taşırsanız fark <gülüyor> ediliyorsunuz. fark ediyorsunuz. Abi ama bunu binlerce kişiye söylüyorsun ve olabildiğince çok kişi ya o kredi kartını vermeye çalışıyor. O malı satmaya çalışıyor. Burada farklılık diyemiyor. E, bir şey hepsi birbirinin tamamen aynı olan <gülüyor> şeyler seni kişisel özelleştiriyor. Çok acayip. Evet bir şarkı daha şimdi Slater Kinney'den. More than a feeling, Dinyurs. <laughs>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 Onlar da birleştirerek o ayrıntıları bize Miss gibi korkunç, güzel, olanüstü evet. bir roman hazırlıyor. Hayallerle, kendisini orada sürüklenirken kişi, çıkan modern insan iç konuşmaları var. Bir yandan şehri geziyor bir yandan iç konuşmaları var. Sıradan bir tüketici değil, sıradan bir şey, vitrin alışverişi yapan bir kadın değil bir Woolf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 At the Town, in the Town filminin ismi. Türkçe sinema. Üç tane bahrieli, Biri Frank Sinatra, biri Gene Kelly. Aa, the, evet, evet. Şey, New York şehriyle ilgiliyorlar, izinler, birden çıkıyorlar. Tabii ve seyrettim. Film New York şehrinde geçen yıldır. O kamerayı hatırlıyor musun? Kameranın hızını. O dans. Evet. Sürekli dans ediyoruz. Köprüsüden geçmek. Bir, bütün New York'u kat ediyorlar ama. Ve dans ederek. Evet dans ederek. Evet. Sonra barda sevgilileriyle üç kadınla buluşmaları. Orada dans etmeleri. Ama hepsi bir gün Bir gün dahi değil.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 orada Walter Benjamin'in görüşleriyle de Karl Rosen'in görüşleriyle bir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 İlişkisini basının söylemiş. Şimdi Laws'un e, fotoğraflara karşı çıktığını ve ka bütün kataloglar, mimari kataloglar hazırlanmasına karşı çıktığını hatta hatta mimarın çizim yapmasına karşı çıktığını. Evet. evet. <gülüyor> Şimdi yani, mimar demek ben mimarlık mesleğini bilen birisi <gülüyor> değilim ama mi, benim bildiğim mimar oturup çizim yapar yani önce. Bir, bir, bir, ondan sonra da o çizime uygun olarak yapılmasını sağlar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 çok yaz, derin yazılar yazmış e, mimarlık üzerine modern şehir üzerine yazmış birisi Kolomina onların tezini hazırlarken hepsini okumuş e, yazıların da diyor mimo, iç, içeriye tıpkı bir mimari yapı gibidir diyor Evet <gülüyor> arkitektonik demin onu da söylemeye evet. çalışmıştım Bazı, birkaç makalesini yani kitabını okuduğumu söyleyemeyeceğim ama birkaç makalesinden e, hatırlıyorum ben de <gülüyor> Orada içeriye girmeye, tıpkı bir evin, evde olduğu gibi evin içinde. Ama kolay kolay da kendinin e, özel bir alan olduğu için de yazılarında özel bir alan olduğu için. Evet, yani ele hem, vermiyor onu da ilk evet, ağızda. Hem kendini anlatmak, ifade etmek istiyorsun olabildiğiniz çok sayıda kişiye. Seni okusun, hiç kimse okumamak için yazmaz. Evet, tabii şüphesiz. E, ama bir yandan da zor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 Adlı parça dinliyoruz şimdi.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 turizmin gelişmesi, evet, kapitalizmin gelişmesi de çok önemlidir. Demiryolları. Demiryollarının gelişmesiyle fotoğrafın gelişmesi arasındaki bağlantıyı kurması çok önemli aslında. Bu yazarlar, bu bilge mimarların yazılarından yola çıkar. Demiryolları bir hem evet, hem metaların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 Taşımacılığın, yolculukların gelişmesi, turizmin gelişmesi karşısında tren biraz daha aheste bir yolculuk yapmak için tercih ediyoruz. Ama hızlı trende insanlar yemek bile yiyemiyorlarmış bazı. O kadar hızlı ki tabaklar oynuyor. Yani bir kaza <gülüyor> olduktan sonra böyle bir açıklama getirmiş yolcular böyle bir şikayetler. Bütün hızlı trenler böyle değil elbet. Çok da hızlı olursa... Böyle bir sakıncası var. Yani mekanın burada metalaşması söz konusu. Turist gözüyle bakmak, mimarin de öyle bakması. İçinde oturduğumuz, sırlarımızı sakladığımız yerler olmaktan çıkıp bir yazarın evine bakmakta. Edgar Poe'yu gerçekten biliyorlar mı, seviyorlar mı ama turist rehberi onları götürüp işte burası da Edgar Poe'nun hmm. e, kuzgunu yazdığı yer diyebiliyor. Evet, Orada tabii. bakıyorlar ona. Turistik <gülüyor> foto elinde fotoğraf makinesiyle olabiliyor. Evet galiba bitiriyoruz artık. Evet Beatus Colmenen sen bugün de Kimi künyesini verdiğimiz o kitap güzel bir kitap. Bir tez ama mimariyle ilgili gibi görünmekle birlikte pek çok konuya el atan farklı evet, disiplinlerle. Mahremiyet ve kamusallık zaten evet. iki ayrı alan. çok önemli konu kam çok. kamusallık ve evet. mahremiyet. E, bitmemiş bir konu. tamamlam son noktaya konulmamış bir konu. E, bu tartıştı o iki kanonik figür dediği bizim de bilge mimarlar Los Los ve, de, Lohus. Lohus ve, evet. ve e, Le Corbusier'de Eskimiş gibi görünebilir belki ama bence hala hesaplaşmayı gerekiyorlar ki düşünür. Tabii tabii epey dün, Aklında bir şey daha söylenecek şeyler var yani. Evet evet. Peki o zaman bitiriyoruz. Fatih İsmet başlamıştık. Onunla da bitirelim. Everybody Wants to Rule the World adlı şarkıyla. Hepinize günaydın. Desteği için açık radyo dinleyicisi Esat Boz Bozgýde teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar so hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.